Bilin Şeytanın var Cemiz millehi Rabbi ve Ruhi. Elhamdülillahi Rabbi Lalemin. Salat ve selam Allah Resulüne Muhammed ile aleyhi ve sallahu ajem. Taşırı hıçdır ve yasterli amri. Vahyulüktte milisani kat ve min Rabbizedeni ilmeni il Rasulina Muhammed. Salu ala tabibi kulubina Muhammed. Salu ala şefi rezunubina Muhammed. Kıymetli kardeşlerim, Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi üzerinize olsun. allah Teala sıhhat ve afiyetle şu ömrümüzü sürdürüp, yaşayıp, huzuruna razı olduğu bir şekilde güzel bir haldeyken kavuşmayı sizlere de bizlere de nasip etsin. Bugün dersimizde İmam Gazali Hazretleri'nin İhya-yı Hulûm-i Din isimli eserinde küzide, ördek, örnek şahsiyetlerden birinin hayatıyla yolumuza devam edeceğiz. İlme kendini vakfetmiş abide şahsiyetlerden bir tanesi, İmam Şafii Hazretleri. Onun hayatını öncelemiş beş büyük örnek verecek burada ilmiyle amil olan zatlardan. Bunlardan efendim birisi i̇mam Şafii Şafi Hazretleri, diğeri i̇mam Malik Hazretleri, üçüncüsü Ahmet bin Hanbel Hazretleri, dördüncüsü i̇mam Azam Ebu Hanife, beşincisi İmam Süfyan-ı Sevri, beşi de mezhep imamlarının öncülerinde. Ama İmam Gazali Hazretleri İmam-ı öncelemiş, birinci sıraya koymuş sebebini bilmiyorum, yani izah etmemiş ama ben şöyle algıladım, İmam Gazali Hazretleri kendisi amelde Şafii mezhebeni taklit ettiğinden, ta, e, tabi olduğundan ona allah hala Alâ, hocasını öncelemiş olabilir. Çünkü eğer diğer yönde olsaydı, e, İmam-ı bundan önce geldiği için öncelemesi lazımdı, o da normaldir. Yani Herkes önce babasını mı zikreder, amcasını mı, herhalde babasını zikretmesi en tabii, en doğal hakkıdır. Ee, İmam Gazali Hazretleri'nin de üstad Hocası olduğu kılavuzu olduğundan dolayı, Allah-u İmam Şafi Hazretleri'nin hayatına örnek vererek başlamış, beş büyük imamın, efendim, beş büyük mezhep imamının hayatını bizlere aktaracak ki, Onların asırlardır unutulmamasının bu kadar insana kılavuz olmasının sebebini hikmetini anlarsak biz de unutulmayacaklar arasında olabiliriz Kadir bilen milletler içerisinde kadri bilinenler yetişmiş. Biz Elhamdülillah hem millet olarak hem ümmet olarak gerçekten tarihte efendim unutulmayacak güzellikler bırakmışız, yaşatmışız. Bunların öncülerinden bir tanesi de İmam Şafii Hazretleri hakikaten ilimde zirve. Hala bugün efendim günümüz alimleri, ilahiyat fakültelerindeki hocalarımız İmam Gazali Hazretlerinin fikirlerinden istifade ediyor. Onun görüşlerinden faydalanarak günümüzde ışık tutmaya çalışıyor. Dolayısıyla Bizim de kendisinden çokça istifade edeceğimiz kalavuz olarak faydalanacağımız yönleri var. Bugün burada onun fıkhi yönünü, efendim ilmi yönünü değil, burada efendim e, kitapta üzerinde durulan nokta, onun daha çok bilinmeyen fıkın dışındaki yaşantısına ait bilgiler var. Yani onu büyüten ama bilinmeyen noktalarına işaret ediliyor İmam Gazali Hazretleri kitabında ki bizim de hakikaten örnek alacağımız, acaba bu adam bu kadar ilmin yanında bunları da nasıl sığdırmış diye ben sabahtan beri çalışıyorum, okuyorum, yani hafızalam almasında zorlanıyor. Yani bu kadar talebe yetiştireceksiniz, okuyacaksınız, efendim, uğraşlarınız olacak, bir de bunun yanında bu kadar da Hassas bir dini yaşantınız olacak. Hani bugün birçokumuzun şikayetleri vardır. Hocam yani ben de çok istiyorum sizin gibi yaşamak, ibadetimi, tahatimi yerine getirmek ama gel gör ki yoğunluktan vallahi başımı kaşıyacak zaman bulamıyorum diyebilirsiniz. Bu şikayeti çokça alıyoruz. Hocam oh, onların zamanında olsaydık biz bak neler yapardık. Yani onlar zamanında tabii kendine has sıkıntıları vardı. Her dönemin kendine ait sıkıntıları var. O dönemde yolculuk etmek zordu değil mi? İşte biz hacca gidip geldik. Gidenler var biliyor. Üç ayda, 6 ayda hacca gidilirmiş. Şimdi biz üç saatte, üç buçuk saatte İstanbul'dan biniyorsun. Efendim üç buçuk saat sonra karşıda gideceğin yerdesin. Bir günde... Topkapı'dan kalkan yolcular ancak efendim Kartal'a gidebilirlermiş. Bir günlük yolculuk mesafesi efendim işte Topkapı'dan çıkan yolcular Kartal'a kadar gidebiliyor. Biz bir günde yani buradan ciddiye gidiyoruz, oradan Mekke'ye varıyoruz hani biraz daha şartları düzeltiliverse böyle 5-6 saat içerisinde bütün vazifeleri yapıp otele geçip bacak bacak üstüne atıp biz rahatımız yapacak bir Efendim imkanlar var ama o dönemde böyle değildi. Şimdiki gibi Elhamdülillah internete giriyorsun tuşlara tıklıyorsun birçok bilgi önüne geliyor. Hatta sağ olsun bazı kardeşler efendim güzel kütüphane siteleri de açmışlar. Şimdi kitapları çantanda taşımaya da gerekiyor. Tuşa dokunuyorsun, efendim ciltlerce kitap karşında tuşa dokunuyorsun, kitaptaki efendim bilgileri ulaşabiliyorsun. Onlar bir bilgiye ulaşabilmek için günlerce seyahat ettikleri olmuş. Sevgili peygamberimizin bir, bir mübarek sözünü bulup da onu kaydedelim, yazalım, istifade edelim ve başkalarına anlatalım diye bu kadar sıkıntılar yaşamışlar. İşte bakalım İmam Şafii Hazretleri'nin, hayatından bazı kesitlerde neler var onlara bakalım. Bir kere bu ilim adamı bu büyük meslek imamı söylediklerini en fazlasıyla yaşayan bir abid. Çok ibadet eden bir kul. Hatta talebelerinin verdiği bilgilere göre gecelerini üç kısma ayırırmış. Bir gecesinde. Üçte birini ilimle meşgul olurmuş. Üçte birini öğrendikleriyle amel ediyor, ibadet ediyor. Üçte birini de uykuyla istirahate geçiriyormuş. Bir gecenek katarsa onun üçte birini ibadetle, üçte birini ilimle, üçte birini de vücudunun ihtiyacını gidererek. Nefsiniz sizin bineğinizdir diyor Peygamber Efendimiz. Hani başka hadisi şerifler var. Sizin en büyük düşmanınız, iki yanınız arasında bulunan nefsinizdir buyuruyor. Hani bazıları böyle sofiliye soyunanları görürsünüz. Hocam şu nefsimi bir öldürsem var ya, bak nasıl güzel Müslüman olacağım. Yok böyle bir şey. Yani nefsi öldürmek diye bir şey yok. Öldürürsen sen gittin zaten. Niye? Nefsimiz bizim bineğimiz. Onu ihtiyacını giderip, kontrol altında tutarsan, hayra yönlendirirsen güzel işler çıkar. Eğer kontrol altında almaz, eğitmezsen ondan sonra yanlış işler yaptırır o nefis insana. Dolayısıyla nefsi öldürmek değil, terbiye edip kontrol altına almaktır asıl marifet. İşte İmam Şafi hasretleri de efendim, gecesini üçe bölerek en güzel şekilde değerlendirmenin çarelerini aramış. Sevgili peygamberimizin de metodu buydu değerli kardeşlerim. Geceyi üçe bölerdi. Biz geceyi kaça bölüyoruz? Gecemizde şu tariften <gülüyor> hiçbir esinti var mı? Üçte birine bir kere asgari e, tembellik yapan kardeşlerim için söylüyorum. Efendim televizyonla geçiyor. Üçte biri. Üçte biri eğer imkan bulursak, eğer e, frekanslarımız o akşam uygunsa çoluk çocuklar biraz muhabbet edebilir miyiz bilmiyorum. Yani yeni neslin maalesef böyle bir çıkmazı da var. Evde hanımla, çocuklarla sohbet edecek zaman bulamıyor. Neden? Çünkü internette <gülüyor> halletmesi gereken önemli işleri var. İnternetteki sanal dostlarından reel dostlarına zaman ayıracak fırsat bulamıyor. Zamani Müslümanları böyle bir sıkıntımız var. Tabii uykuya elhamdülillah yeterince zaman ayırdığımızı İnanıyorum. Yani o konuda taviz vermiyoruz. Başta bu kardeşiniz olmak üzere. Uykusuzluğa gelemiyoruz. Yani biraz uykusuz kalınca böyle başımız dönmeye başlıyor. Efendim ibadetten zevk alabiliyoruz. Ne efendim ilimden. Dolayısıyla uykuda sıkıntımız yok. İmam-ı Şafi demek ki geceyi 3'e ayırırmış. Yine bu saat Ramazan ayında kıldığı namazlarda Kur'an-ı Kerim'i 60 kere hatmedermiş bir kere yani güne iki hatim ne kadar namaz kılıyorsa yani bizim kıldığımız beş vakit namaz hadi bunlara bir de efendim diğer Efendimizin kıldığı nafileleri ilave edelim. Ee, İmam Şafi Hazretleri hafız. Hafız olmasa değil mi? Ee, 60 defa Kur'an'ı hatmetmesi mümkün değil ve bunu namazlarda yapıyor. Kur'an'ın Hıfzını muhafaza etmenin en kolay yolu da muhterem kardeşlerim onu namazlarda okumaktan geçiyor. Yani ezberlediğiniz sureleri, ayetleri eğer namazlarınıza misafir ederseniz onu efendim muhafaza etmeniz zor olmayacak. Fakat 60 defa Ramazan'da hocam hatmedilir mi Kur'an bizim mantığımızda sor. Yani hocam hiç bu adamın işi gücü yok mu? Yani akşama kadar namaz sabaha kadar namaz mı kılıyor? Evet, doğrudur. Hani bizim kendimize ayırdığımız zaman dilimleri var. Televizyö bir hafta 15 gün tatil günleri. Bu tür sevaptan da muhterem kardeşlerim kendilerine Ramazan ay Ramazan ayını kendilerine ayırıyorlar. Yani Ramazan ayında efendim daha çok ibadet taatle meşgul olabilmek için. Efendim zamanını, senelik tatillerini bugüne ayırdıklarından dolayı hatta son 10 günde biliyorsunuz biraz daha işi yoğunlaştırıyorlar. Kendilerine yatırım yaptıkları bir gün olmuş oluyor. Evet yeni gelenlere nasıl yardımcı olabiliriz. sevgili kardeşlerim. Ramazan ayını kendilerine ayırdıklarından dolayı da böyle bir şey yapması bize göre çok anormal gelebilir. Ama bunlar için normal bir durum ki sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem de Ramazan ayında daha çok ibadetle de, tahatte de bulunurdu. Bu yönüyle de İmam Şafii Hazretleri ona tabi olduğunu gösteriyor. Çok zaman İmam Şafii ile geceleyip Gördüm ki Şafii Hazretleri gecenin üçte biri kadar zamanda namaz kılmakla meşgul olurdu. Bütün bu namazlarda 50 ayetten az okuduğuna asla rastlamadım. En fazla da 100 ayeti geçmezdi. Şafii Hazretleri rahmetten bahseden ayetleri okuduğu zaman kendisi ve bütün Müslümanlar için Allah'ın rahmetini talep eder. Azap, haber, azaptan haber veren bir ayet içeriyle okuduğu zaman mutlaka azabından Allah'a sığınırdı. Kendisi ve bütün Müslümanlar için azaptan emin olmayan Allah'tan dilerdi. Sanki İmam Şafii, ümit ve korku birbirleriyle yakın iki komşu gibiydi. Değerli kardeşlerim, buradan da şöyle bir şey çıkıyor. En az elli ayet, en fazla yüz ayeti geçmezdi diyor bir rekatta okuduğu. Yani 50 ayet çok da fazla değil. Yani bunlar için. Ama niye bu kadar az okuyor? Bizim gibi okumadıklarından dolayı. Hani bizim Kur'an okuyuşumuz hepimizin malumu değil mi? Bıdı bıdı bıdı bıdı bıdı, bıdı öyle hemen fırt de okuyup Fatiha'yı bile biliyorsunuz bir nefeste okumak bizde makbuldür. Yani hoca efendi hangisi böyle Fatiha'yı bir çırpıda okuy veriyorsak Tercih sebebimizdir Ramazan'da ve diğer zamanlarda. Ne kadar kısa okuluşsa <gülüyor> o kadar makbuldür. Fakat bu zat okuduğu ayetlerde ne söylediğinin farkında olduğu için aynen sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem gibi azap ayetleri gelince aman Allah'ım bundan sana sığınırım diye Allah'a iltica ediyorsun. Rahmet ayetleri geldiği zaman coşuyor. Bir an önce o rahmete kavuşu vermek için. Riyazu Salih'inde geçen, bazı kardeşlerimiz hatırlayacaklar. Sevgili Peygamberimizin namazdaki bir manzara var ki, beni çok böyle etkilemiştir o. Bir gün namaz kılarken sevgili Peygamberimiz, şöyle birkaç adım öne doğru yürümüş namazda. Bir başka seferindeyse namaz kılarken birkaç adım geriye doğru geliyor. Sahabe-i şaşırmış. Ey Allah'ın Resulü, namazda bir değişiklik mi var? Böyle ileriye geriye mi gideceğiz? Hayır diyor. Peki ey Allah'ın Resulü, niye böyle yaptınız? Merak ettik. Efendimiz buyuruyor ki, Geçen gün Allah, cenneti gözümün önüne vermişti de, cenneti görünce atlayıveresim geldi. Onun için diyor, biraz ileriye doğru gittim. Bugünse Allah cehennem, manzarasını gözümün önüne seri verince cehennem alevi dağlayacak diye korkuşuma geriye doğru çekili verdim diyor. Ayeti kelimeleri okurken azap ayetlerini cennetle ilgili ayetler efendimiz yaşıyor onu. Adeta o ayetlerde anlatılan manzaraları bizzat hissediyor ve ya geri verecek ya da geri çekilmek zorunda hissediyor kendini. Böyle bir namaz. Hiç böyle bir namazımız oldu. Mu? Bir kere olsun hani şöyle okuduğumuz Fatiha'yı hissederek <gülüyor> öyle söylediğimizi bilerin. İyyake na'budu ve iyyake nestaîn dediğimizde ya Rabbi yalnız sana kulluk eder ve yalnız senden yardım beklerim dediğimizde onu yüreğinde hissedebiliyor musun? Allah'a en yakın olduğun an namazda. Çünkü onunla konuşuyorsun. Davet eden o Huzuruna kabul etmiş seni ve secdede de zirveyi yakalıyorsun. Bütün efendim benliğini, gururunu, kibirini, en şerefli yerini, alnını onun için ayaklarının seviyesine indirdin ya. Bunu benim için yaptın, başkası için yapmadın diyor Rabbimiz. Huzuruna kabul edildiğinin efendim garantisi orası ve orada tesbihlerinizi, dualarınızı çoğaltın diyor sevgili peygamberimiz. Biz onu bile unuttuk. Hatta kitaplarımızda bile girmedi o o kısımları da orada dua edileceğini bile birçoğumuz bilmiyoruz kıymetli kardeşler. Efendimiz orada yapardı dualarının çoğunu ve imamı şarfi hazretleri de işte sevgili peygamberimizin izini takip ettiğinden dolayı rahmet ayetleri gelince efendim coşuyor azap ayetleri gelince hüzünleniyor ve korku ile ümit arasında bir efendim okuyuş içerisindeydi. Yine bir, bir İmam Şafi Hazretleri de şöyle diyor 16 seneden beri hiçbir zaman doya doya yemek yemiş değil. Zira tam bir şekilde doymak bedeni ağırlaştırır, kalbi katılaştırır Zekayı dumura uğratır, uykuyu celbeder ve sahibini ibadet yapmaktan alıkoyar diyor. Mevlana'yı ziyaret edeniniz var mı? Hazreti Mevlana'yı. Ziyaret edenleri bir göreyim bakalım. Kimler ziyaret etmiş? Maşallah. Bayağı çoğumuz ziyaret etmişiz. Peki Mevlana'nın o şeyini ziyaret edenleriniz var mı? müze var. İşte kullandığı alet edevat bölümü var. Orada bir şey benim çok dikkatimi çekti. Belki sizin de çekmiştir uykusu gelmesin diye çenesinin altına koyduğu bir şey var. Gördünüz mü? Uykusu geldiği zaman efendim Efendim uykusunu öteleyecek, uykusunu giderecek şey düşünmüşler. Neden? Yani e, uyumak kara mı değil? yani helal. yani vücu Allah geceyi size dinlenmeye kıldır diyor. Elbette uyuyacağız. Allah'ın bize sunduğu bir ikramı iksar ama çok fazla uyumaktan, çok yemekten, çok konuşmaktan hep sakınmışlar. Neden? İmam Şafii Hazretleri de aslında burada bize bir yol gösteriyor kendi hayatıyla ilgili. 16 seneden beri bu sözü söylediğinde hiçbir zaman doya doya yemek yemiş değildi. Allah bizi affetsin, benim de dahil olmak üzere, uyamadığımız noktalardan bir tanesi. Ve bugünün insanının en çok meşgul olduğu, şimdi geçenlerde bir doktor arkadaşla beraberiz, vallahi hocam diyor, en çok gelen şikayetlerden bir tanesi, nasıl kilo vereceğiz hocam diye soruyorlar bize diyor. Hem yiyecek, hem diyor kilo verecek. Yok böyle bir formül diyor. Yani ne yaparsan yap, şu boğazdan kısmadığın sürece bu sıkıntıyı atabilme mümkün değil. Halbuki <gülüyor> yeterince yediğimiz zaman o bizi taşıyor. İhtiyaçtan fazlasını yediğimiz zaman biz onun kölesi oluyoruz. Biz onun hizmetçisi oluyoruz. Ve uykuyu getiriyor. Efendim okumayı bugünün insanların bizim en çok efendim, rahatsız olduğumuz noktalardan bir tanesi de okumayı sevmiyoruz değil mi? Vallahi hocam bak söz veriyorum sana okuyacağım ama... Kitabı elime aldığımda şöyle bir de uzandım mı diyor, gözüm kapanıp gidiyor. Sanki böyle uyku yacı gibi geliyor bana diyor. Neden? Bir kere muhterem kardeşim, tabii çok sebepleri var da bir tanesi çok yemek. Uykun şeyleri, yani düzenli beslenemediğimizden dolayı, çok yediğimizden dolayı maalesef efendim ne ilim öğrenebiliyoruz, ne ağız tadıyla ibadet yapabiliyoruz. Efendim, İmam Şafi Hazretleri bundan sakınmış. 16 yıldır en çok dikkat ettiğim nokta bu diyor. Efendim çok yemek bedeni ağırlaştırır, kalbi katılaştırır, zekayı dumura uğratır, boykuyu cevveler ve sahibini ibadet yapmaktan koyar. Ne yapacağız o zaman? Kıymetli kardeşlerim, sevgili peygamberimizin burada da yine üçlü bir formülü var. Kim söyleyecek onu? Az Buyurun. Az ya, az ya, az az ya. Yok. Ben yani yemekle evet. alakalı üç formuyum. Eyvallah. Üçe bölermiş. Evet doktor bey. Hekim olarak sizden alalım. Eyvallah. İşte i̇şte işte evet. evet. evet. bilen var mı? İşte varsa gel elinizi öpeyim bu akşam. Ben bir kere bundan sınıfta kalıyorum. Yani Allah iştah vermiş. Yani e, Güzel de yemekler bir Anadolu'yu dolaştıkça geldi yeme yani tam nefis terbiyesi yapacak yer ama gerçekten sorulanıyoruz. Fakat o formülü uykulayıp da efendim bu güzellikleri elde etmemek mümkün değil. Var, biliyoruz ama uygulamakta sıkıntımız var sevgili kardeşlerim. Medine-i Münevvere'de İslam'ın kemale erdiği dönemlerde bir hekim gelmiş İran'da. Sevgili peygamberimize de rica ediyor. Ya Resulallah müsaade eder misin? Ben de sizinle kalayım. Buradaki hastaları, efendim, e, hastalarla ilgileneyim diye. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem pekala demiş. Bir ay, iki ay, üç ay adam iflas edecek. Ya Resulallah müsaade et. Ben tekrar memleketime döneyim. Bana burada iş çıkmıyor diyor. Neden? Çünkü sevgili peygamberimizin efendim tariflerine göre beslenen, tariflerine göre yaşayan efendim kolay kolay demek ki hasta olmuyordu o dönemde. Bunu anlıyoruz. Yine sevgili kardeşlerim, İmam Şafii Hazretlerinin şöyle buyurmuş: Gerek doğru ve gerekse yalan hiçbir şekilde ve hiçbir zaman bütün hayatım boyunca. Allah'ın ismiyle yemin etmedim diyor. Allah'ı şahit tutarak efendim yemin etmemiş namış hafif hazretleri. Peki bu konuda biz nasılız? Peynir ekmek yer gibi değil mi? Günlük hayatta. Halbuki her yeminim İslam'da yemin üç türlü biliyorsunuz. Vallahi, billahi, tellahi bu üç yemin var. Onun haricinde ya çocuklarımın ölüsü öpeyim. Bak kitap çarpsın böyle filan. Bunlar yemin değil kıymetli kardeşlerim. Bunlar şeyi yok. Bunlar sonradan insanların uydurduğu cep telefonlarımız kapalı değil mi? Efendim, e, İmam Şafi Hazretleri Allah'ı şahit tutmaktan korktuğu için yemin etmekten sakınmış ve hiçbir şekilde Allah'ın ismini zikrederek yemin etmemiş. Niye? Niye? Allah muhafaza yani Allah'ı şahit tutarım da efendim ya yerine getiremezsem halim ne nice olur diye sakındığından dolayı. İmam Şafii, İmam Şafii hazretlerine bir konuda soru sorulmuş, suyut ederek bu suale cevap vermemiş. Orada hazır bulunanlardan birisi İmam Şafii hazretlerine. Allah senden razı olsun. Neden cevap vermedin deyince o zat diyor ki acaba fazilet bu soruya cevap vermekte midir yoksa vermemekte mi? İşte bunu düşünebilmek için bekledim diyor. Yani buna cevap vermem mi doğru olacak? Cevap vermeme mi? Bazen böyle lüzumsuz sorular olur. Şimdi televizyon programlarına katıldığınızda eğer e, art niyetli bir sunucuysa Katıldığınız televizyonun programcısı. Ondan sonra ben birazcık birkaç defa yaşadım böyle. Adam bir konuda seni çağırıyor o konuda gidiyorsun. Ondan sonra programa girince hiç alakası olmayan konularda soru soruyor. Ne yapacaksın? Ehil değilsen o konuda bilmiyorsan, hazırlıkta değilsen, ya bu konuda ben bilmiyorum diyeceksin. Ya da işte bazı kurnas efendim programcıların yaptığı gibi program sahibi ne sorarsa sorsun sen bildiğini anlatacaksın o da edebe aykırı, o da uygun değil. İmam-ı Şafiye Hazretleri bir de diğer yönüyle de muhterem kardeşlerim, özellikle dini konularda her verilen, her sorulan soruya cevap vermek doğru bir şey değil. Niye? Ya her konuda bir insan bilgi sahibi olamaz. Özellikle fıkhi meselelerde ben bu konuda ehli olan hocalarımla efendim, zaman zaman görüşmelerimde bir soru sorduğumda biliyorum. Çok da efendim bir iyi bildiği konu olmasına rağmen cevap vermiyor doğruda. Eğer evinde ve e, çalışma e, mekanındaysanız. Evladım şu kütüphaneden bak şu karşıdaki filanca kitabı al. Getir bakalım orada ne yazıyor diye bizi kitaba havale ediyor. Kitabı alıyorsun. Biliyorum yani çok iyi bildiği bir mesele ama aynı zamanda bize bir ders öğretiyor. Yani her sorulan soruya efendim öyle aklına estiği gibi cevap verme yanılabilirsin. Ama kitaba bakarsa hem kendini tehlike atmaktan korumuş olursun hem de senin verdiğin cevaba uyarak yanlış iş yapmalarına, insanların sapıtmalarına engel olmuş olursun. Maalesef yitirdiğimiz güzelliklerden i̇mam Şafii Hazretleri ve diğer büyüklerin uyguladığı metotlardan birisini de kaybetmişiz. Şimdi bazen işte ülkemizde de var televizyon uleması bir kısım hocamız. Her sürüye onlar cevap verir. Hangi konu olursa olsun bakın kanallarda o hocamız dolaşır. Efendim böyle bağıra çağıra insanları ikna etmeye çalışır, cevap vermeye çalışır. Bunlar hoş şeyler değil. Hatta İmam Şafat Sertlerine atfedilen bir söz var. Eğer bilmediklerimi ayağımın altına koysanız başım göğe erer diyor. Yani Allah'ın ilmi o kadar geniş ki. Öyleyse bize sorulan soruları ya da size bir konu sorulduğunda kıymetli kardeşlerim hemen böyle balıklama atlamayın. Efendim mutlaka kitaba bakın. Efendim doğrusunu yanlışını öğrenin. Hatta birlikte ona cevapları. Şimdi ben bunu kendi evimde de uykuluyorum. Kızım, işte kitap okumaları yapıyoruz. Efendim kitap okurken bazen böyle ciddi kitapları okurken tabi bilemediği kelimelerle karşılaşıyor. Babacığım bu kelime neydi? Kızım bak orada kocaman bir sözlük var. Bakalım orada ne yazıyor? Söyle ben de beraber öleyim. Ama baba sen biliyorsun niye işi yokuşa sürüyorsun? Tamam kızım, bileyim. Olsun tekrar edelim. Efendim ben de eksiklerimi tamamlayayım. Sen de işi kaynağından öğren. Çünkü hem göreceksin, okuduğun zaman hem kulağınla dinleyeceksin. Dolayısıyla birçok yönden öğreneceksin ve daha kalıcı olacak. Ve işi kaynağından öğrendiğinden dolayı da sağlam bilgi elde etmiş olacaksın. Bugünün Türkiye'sinde yaşayan Müslümanların büyük çoğunluğunun Müslümanlığı... Nasıl? tabi mı Müslümanlığı? Kulaktan dolu. Ben dedemden filanca hocadan duydum ki... Filancı Hoca Efendi dedi ki, senin onu iyi bellediğin nereden belli? Ya iyi anlayamadıysan, ya yanlış efendim algıladıysan, aynı hocayı dinleyin. Şimdi bak burada beni diyorsunuz. Halil Günenç Hoca Efendi'yi tanıyanlar vardır içinizde. Efendim Haseki Eğitim Merkezi'nin e, Ulu Çınarlarına kaliteli bir hocamız, müftüleri yetiştiren hocamız. Efendim kaç defa rica ettim, hocam gel. Efendim televizyonda birlikte prokram yapalım olmaz, kabul etmiyor. Niye? Benim teleffuzum zayıf. Efendim benim A dediğimi bazen kardeşler B diye anlayabiliyorlar. Altyapısı olmayan kişilere efendimizi yanlış algılattığımdan dolayı ben çıkmak istemiyorum prensip olarak diye. Ne kadar İslam ozaatı ikna edemedim. Sevgili kardeşlerim, biz kitabi Müslümanlığa yönelmediğimiz sürece İlk yakamız bir araya gelmeyecek. Ondan sonra işte işin efendim kalpazanları çıkıyor, üçgeççileri çıkıyor, düşüyorsunuz peşine din adına. Ondan sonra istismar ediyor. Vay niye işte Müslümanlar böyle hayır? Yanlış örnekler hiçbir zaman örnek olmamalı. Yine bu zatın güzel hallerinden bir tanesi Ahmet bin Yahya bin Vezir anlatıyor. İmam Şafii bir gün kandiller çarşısından çıktı. İse de onun arkasından gidiyordu. Baktık ki bir adam ilimehlinden olan birinin kıybetinde bulunuyor. Bunu duyan İmam Şafii Hazretleri bize dönerek şöyle dedi: "Çarşıdan geçerlerken ilimehli bir zat hakkında kıybet ediyorlar." Oradakiler İmam Şafii Hazretleri de bunu görünce. Yanındakilere dönerek diyor ki, dillerinizi gıybetten ve ihanetten koruduğunuz gibi, kulaklarınızı da tıkamak suretiyle bunları işitmekten koruyunuz. Zira dinleyen, söyleyenle ortak olur. Ahmak bir kimse kapın içinde bulunan en kötü nesneye bakar ve onu sizin kaplarınıza boşaltmak ister. Şayet ahmak kelimesini reddeden varsa, bu reddinden dolayı mutlaka sahit oluruz. Nitekim ahmakla konuşmasından öteri şaki olduğu gibi diyor. Şimdi burada i̇mam Şafii Hazretleri yine bize bir hayatından güzel ders veriyor. Eğer bir yerde gıybet ediliyorsa ne yapacağız? Biz de kaşıyıp biraz deşeleyip onu konuşurup biraz daha malzeme almaya çalışmayacağız. Konuşmayacağız. Hatta dinlemeyeceğiz bile. Kulağımızı kapatacağız. Niye? ve onun günahına Ortak olmuş oluyoruz. Kıymetli kardeşlerim, maalesef en çok yaptığımız hatalardan bir tanesi <gülüyor> Müslümanı da yapıyor, diğeri de yapıyor. Yani en peynir ekmek gibi yiyoruz kıymeti. Yüce Rabbimizin en çok üzerinde durduğu bir hatırlatma. <gülüyor> Ölü kardeşinin etini yemeye benzer. Hiç insan vampirlik yapar Bırak ölüyü, dilinin etini yer misin? İnsan eti yenilir mi ya? Allah buna benzetiyor. Ölü kardeşinin etini yemek gibidir kıymet. Dinleyen de, efendim söyleyen de, engel olmayan da herkes ona ortak olmuş oluyor. Ne yapacağız? İmam Şafii Hazretleri kulağını tıkar, efendim onun pisliğine ortak olmalıdır. Kıymetli kardeşlerim. Bugün de maalesef bu konuda ciddi sıkıntılar var. O onun aleyhinde konuşuyor, mu bu bunun aleyhinde konuşuyor. bana birbirimizin kusurunu aramayı bırakalım. Kendi kusurumuza bakalım ya. Allah aşkına kendi kusurlarınıza dönüp bakın bakalım. Şöyle kendinizin arasına alın kafanızı. Efendim neler işlediniz bu zamana kadar? İşlediğiniz hatalarınıza, günahlarınıza? Başınızı kaldırıp etrafınızdakilere bakabilir misiniz? yeho günahlarımızdan affedilmeden Rabbimize kavuşursak onları bağışlanmadan efendim bir de başkalarının günahını böyle ortak olmak ne kötü bir şey. Ben bu hadisi şerifi bir gün ailemde uygulanmak istedim ama çok biraz da usulsüzce yapmışım herhalde. Büyüklerimin kalbini kırmışım. Biraz da gençliğin verdiği bir heyecan var. Sevgili peygamberimizin bu mübarek uygulamasını okudum bir hadis kitabında. Efendimiz buyuruyor ki birinin gıybeti yapılırsa sizin yanınızda siz onu ortak olmayın. Engel olun. Onu hatta savunun. O gıybeti edilen kardeşiniz <gülüyor> ki konuşturmayın. Eğer engel olamazsanız konuşulmasına siz o meclisi terk edin diyor. Böylelikle o günah ortak olmaktan kurtulmuş olursunuz. Ben de çok sevdiğim bir yakınım. Diğer yakınlarımıza Efendim böyle bozuk para gibi harcıyor. Habire anlatıyor. Ne yapacağım şimdi yani? Birkaç defa dedim ki bak böyle Efendimiz bunu yasaklamış falan. Ama diyor ben gerçeği söylüyorum ki yani olmayan şeyi yapmıyorum, iftira etmiyorum. Bak kendine söyledin işte. Olmayan şeyi söylersen iftira olur. Olan şeydir gıybet. Hatta yüzüne söylemekten çekindi. Şeydir gıybet. Neyse o. Neyini söylüyorsan. Bunun üzerine Dinlemedi. Yine anlatmaya devam edince dedim ben kalkıyorum, dinlemeyeceğim seni. Tabi evimizde de misafirdi. Çok üzüldüm. Yani o da üzüldü, ben de üzüldüm. Ama e, muhterem kardeşlerim Rabbimizin rızasını kazanmak, belki benim o yapışım, o fiili uygulayışım şık olmadı ama bu söylünce yani incitmeden bunu anlatmamız lazım. İmam Şafii Hazretleri'nin bu kadar güzel insanın olmasının Temelinde yatanlar güzelliklerden bir tanesi de gıybetten. Bırakın gıybet etmeyi, gıybet edilen ortamdan geçerken bile kulaklarını kapayarak geçmesinde yatıyor. Diğer bir Müslüman aleyhinde konuşmaktan hem kendisi uzak durmuş hem yanında bulunanları. Bir başka güzel yönü de cömertlikle alakalı. Bir ara bazı idarecilerle birlikte Yemen'e gitti. Oradan da Mekke'ye geldi. O anda elinde on bin dirhem para vardı. Mekke dışında kendisine bir çadır kuruldu. Halk onu grup kurup ziyaret etmeye geliyordu. Gelen fakirlere para dağıtılıyordu. O kadar ki o civar fakirlerine vermekten elinde bir kuruş bile kalmamış ve oradan meteliksiz ayrılmış gitmişti. Bir başka hatırası, bir gün İmam-ı Şafi hamamdan çıkarken hamamcıya birçok mal vererek ayrılmıştır. Yine bir başka güzel hatırası, elindeki kamçı bir ara yere düştü, birisi yere eğilip kamçıyı alarak Şafi'ye vermişti. Bu hareket yapan adama i̇mam Şafi derhal elli dinar para vermişti. İmam-ı Şafi'nin cömertliği hikaye edileceklerden çok daha bilinen maruf bir dişti. Zaten zühtün başı cömertliktir. Zira kişi neyi seviyorsa onu elinden kaçırmamaya bakar. Dünya malını ancak dünyaya ehemmiyet vermeyen kişiler dağıtır. Bu hal zühtün kemalidir. diyor. İmam Şafii Hazretleri'nin bir güzel vasfı da çok cömert oluşuymuş kıymetli kardeşlerim. Yani Allah'ın verdiğini Allah'ın kullarına ikram etmekten çekinmezmiş. Hatta Eskiden biliyorsunuz peygamber efendimizin mübarek bir sözü var. Onu da biz kendimize oydurduk. Allah kişiye verdiği nimeti kulunun üzerinde görmek ister diyor. Bu hadisi şerifi birçok kardeşimiz duymuştur. Allah kuluna verdiği nimeti üzerinde görmek ister. Yani imkanı ölçüsünde, kılığına, kıyafetine insan dikkat edecek. Hocam anlamadım, biraz daha açar mısın bunu? Yani tuzun ne kadar koruysa ona göre aşırıya gitmemek, israf etmemek kaydıyla Allah'ın verdiği senin üzerinde görülecek. Neden? Tamam, buraya kadar tamam, anladık. Hocam, hocam çok da hoşumuza gitti, bak buna sevindik. Demek ki yani bir lokma, bir hırka değilmiş bu iş. Efendim bu hoşumuza gitti, anladık. Peki neden? Hürmetli kardeşler Düşünün bakalım. Niye Allah kuluna verdiği nimeti üzerinde görmek istiyor? Zenginin zenginliği, fakirin fakirliği belli olsun. Eyvallah. Zekat. Olsun. Eyvallah. Yani adam imkan sahibi ise onun kılığından, kıyafetinden belli olacak. İmkanı olmayan kardeşleri de efendim gerek zekatından, gerek yardımından faydalanmak için doğru adrese gidecekler. Öbür taraftan da imkanı olan kardeşi de imkanı olmayanları bilecek. Onlar istemeden onların ihtiyaçlarını gidermeye çalışacak. Asıl ihtiyaç sahiplerinin istemezler onlar diyor. Dilencilik yapmazlar. Sen onları simalarından tanırsın diyor. Sen araştıracaksın, bulacaksın, onu istetmeyeceksin. İşte buna bir vesile olsun diye. Efendim Allah kuluna verdiği nimeti üzerinde görmek ister ki, efendim zenginin zenginliği bilinsin de ihtiyaç sahipleri ona gitsin, ihtiyaçlarını gidersinler kıymetli kardeşler. İmam Şafii Hazretleri bu konuda da güzel bir örneklik sergilemiş, efendim Yesen'in ağzını açmış, cömertlik. Hani biliyorsunuz bir projenin devamı olan bir söz var, benim de en çok kızdığım, nefret ettiğim bir şey. Tanzimattan günümüze kadar bir projedir. Efendim bizim bu 150 yıllık tarihimizde filmlerimize, dizilerimize, romanlarımıza, şiirimize bakın. 150 yıl içerisinde kaç tane İmam-ı Şafii'nin şu güzelliklerini yansıtacak bir imam modeli görebilirsiniz? Var mı? Yakın tarihimizde. Hocam yanılıyorsun, çok ileriye gidiyorsun. Efendim bak ben filanca efendim dizide, filanca filmde ben bunu gördüm, sen yanılıyorsun diyebileceğiniz bir tane örnek var mı? Hatta, muhterem kardeşlerim, Ramazan aylarındaki iftarlara bakın. Ramazan ayındaki iftar sofralarının gündemi obur kocalardır. Hocam, yani hocalar sütten çıkmış kaşık mı? Yani yok mu böyle? Elbette vardır. Her meslekte, her grupta, efendim üç gel de vardır, efendim... İşte o konuya gündem olabilecek örnekler, modeller vardır. Ama hepsi böyle midir? Asla. Niye güzel modeller, örnekler sunulmaz? Bir projeydi. Hatta İlahiyat Fakültesi'nde bir kardeşimizin doktora, tezinin konusu. Yüzde %87 kötü modeller. Yüzde %87 hep işte o malum şekilde örnekler verilmiş. Niye İmam-ı Şafi Hazretleri gibi bir örnek yok? Hatta Rahmetli Hocam öyle derdi. Ölü gözünden yaş, imam evinden aş çıkmaz diyorlar. Olur mu öyle şey? İmam evinden aç çıkmaz, aç eğer imamsa o derdi. E bakın imam Şafi Hazretleri'nin hayatına. Yani adam şey düşüyor yere de o kırbasını neyse işte kılıcını e verene, efendim kamçısını verene 50 dinar veriyor. Yani adam bu ne? Allah razı olsun. Teşekkür ederim. Ben Geçeriz biz olsa. Onu bile es geçmiyor. Bu kadar hassas davranmışlar. Ve geleni geri çevirmemişler. Hiçbir şekilde. Kesesini açıyor. Abdullah İbni. Abdullah İbni Mübarek Hazretleri de böyle. Talebelerinden bir grup gelmiş. Efendim hocam sizinle birlikte biz hacca gitmek istiyoruz. Evladım demiş, benimle haç yapmak zordur. Yani her dediğim yapabilecek misiniz? Söz dinleyecek misiniz? Efendim ne demek? Yani sizinle haç yapmak bizim için büyük bir devlettir. Öyleyse ilk şartım şu diyor Abdullah İbni Mübarek Hazretleri. Herkes kesesine efendim üzerine ismini yazacak. Paralarını haç boyunca harcayacağı paralar kesenin içine koyacak. Efendim bunları biz tek elden harcama yapacağız. Herkes Efendim buna razıysa öyle götüreceğim diyor. Abdullah İbni Mübarek, büyük efendim alim, hadis alimi, büyük mutasavvuf aynı zamanda büyük efendim komutan yani ciddi savaşlara katılmış, büyük mücahit. Peki efendim demişler, yani madem sen öyle istiyorsun, Abdullah İbni Mübarek hasretleri gitmeden önce hacca, bütün kendisiyle beraber hacca gidecek olan hayranlarının talebelerini toplamış, bir güzel yemek siyafeti vermiş, bir de efendim sandık getirmiş, efendim hacca gidecek olanların keseleri, paralar toplanmış, isimler yazılmış, sandığın içine konulmuş. Beraberce haç yolculuğuna çıkılıyor, haç yolculuğu boyunca ne ihtiyacı varsa grubun gidermiş. Herkes yemeğini yemiş, istirahatini yapmış, ne alacak hediyeler varsa almışlar. Gayet güzel, hiç kimseyle tartışma yok, gürültü yok, patırtı yok, asladıyla bir haç yapılmış. Dönüşte herkes teşekkür ediyor. Allah razı olsun, İslam'ın çok güzel, tatlı, feyizli, bereketli bir haç oldu diye. Haçtan sonra bütün hacı arkadaşlarını toplamış. İnşallah efendim Seyfettin kardeşler bizi toplayacak. Yarın akşam, öbür akşam. Efendim haçtan sonra birlikte yemeği yemişler. Kardeşler, hata kusur yaptıysam özür diliyorum sizden. Hakkınızı helal ediniz. Efendim teşekkür ediyorum. Ben sizlerden memnun kaldım. Açmış sandığı. herkes asıl bakalım buradan keselerini demiş. Herkes yoktu ya müslahat olur mu böyle şey? Yani, meğer imtihan etmiş talebelerini Bakalım kimler buna teslim olabilecek diye. Dönüşte bütün kendisiyle beraber gelenlerin masrafını cebinden karşılamış talebelerine de Keselerini iade etmiş. Niye bu bir filmin konusu olmaz? Tarihi kayıtlarda sabit, çok bilinen meşhur bir insan, öyle sıradan efsanevi bir şahsiyet değil. Hadis kitapları var, Efendim hadis kitapları var, ahlak kitapları var. Ahlakın, edebiyatını yapmamış, örnekliğini sergilemiş bir insan. Niye böyle güzel örnekler, modellenip de Efendim günümüzde insanların önüne sürülmez? Böyle güzel örnekler olmadığı için de bugün herkes kendini nasıl aşırabilirim? Devlet, malı, deniz, yemeyen domuz, herkes aşırmanın çaresinde. Niye? Çünkü güzel örnek, güzel modellerle yetişmediğimiz herhalde Herkes, Rabbena, Hepbena diyor. Hep keser gibi kendimize yontar, yontar hale gelmişiz. Sebebi, kıymetli kardeşlerim, Kur'an'ın yüzde doksanı Ahlaki konuları içerir. Medine dönemine gelinceye kadar, Mekke döneminde 13 yıl boyunca Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem iyi bir ahlakı tesis etmeye çalıştı. Biz bunları es geçerek, İslam'ın yüzde dur, hukuk esaslarını içeren. Bakın, bir yazarın tespitidir bu. İslam mahizlerine bakın diyor, en çok üzerine durdukları konu, Hukuk meseleleridir. Halbuki hukuk meseleleri ahlakta zirveye ulaştıktan sonra Allah onları vaaz etmiştir diyor. Biz sondan işe başladığımızdan dolayı da bir türlü güzel sonucu elde edemiyoruz. Allahü Teala Hazretleri bizlere efendim bu güzellikleri sadece böyle menkıb olarak okumayı değil de hayatımızda modelleyebilmeyi nasip etsin. En önemlisi bu muhterem kardeş. Çok şeyler biliyoruz. Ama zor olan bir şey var. Şu güzelliği hayatımızda becerebiliyor muyuz? Belki ilk etapta İmam Şafii gibi olamayız. Abdullah İbnü Mübarek gibi olamayız ama en azından efendim yolculukta elimiz cebimize gidebiliyorsak, efendim pişirdiğimiz yemekten hanım kardeşler Biraz suyunu fazla koyup komşuya verebiliyorsa bak Aşure günlerindeyiz şimdi. Aşure tenesiledir bu da. Efendim Aşureyi biraz daha fazlaca pişirin. Apartmandaki bütün komşulara ikram ediverin. Ne olacak? Yani muhabbete vesile olur. Allahu Teala bizi cömert kullarından eylesin. Fatiha-i Şerife ve ayet